Hatalara karşı muamelemiz, insanların kusurlarını araştırmamak. Emre Acar Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Değerli kardeşim, şeytanın Müslümanlar üzerinde oynadığı oyunlardan biri de kendi hatalarını terk ettirip başkalarının hatalarıyla uğraştırmasıdır. Maalesef şeytan bu tuzağında başarılı olmuştur. Cahiliyeden çıkmış üzerinde bataklığın lekesi olan Müslümanlar kendi eksikliklerini ıslah etmeyi terk etmiş, başka Müslüman kardeşinin hatasını araştırmakta, bunu kendisine gündem yapmaktadır. Oysa Yüce Allah kitabında Müslümanlara hitaben birbirlerinin kusurlarını araştırmayı, gündeme bu kusurları getirmeyi yasaklamıştır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır.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 Kuşkusuz Rabbimizin emir ve nehileri insanlar için maslahatı celp etmekte, mefsedeti de def etmektedir. İnsanların kusurlarını araştırmanın nehinin Hucurat suresinde zikredilmesi bu nehin hikmetini ortaya koyduğu gibi bu meselenin ehemmiyetini de göstermektedir. Çünkü Hucurat suresi Müslümanlar arasındaki muamele ahlakını belirleyen bir suredir. İnsanların kusurlarını araştırmanın nehyedilmesindeki hikmetleri dört başlık altında özetleyebiliriz. 1. Birbirinin eksiklerini araştıran toplumlarda güven ilkesi yıkılır. Güven ilkesi yıkılan bir yerde tefrika, hainlik gibi sıkıntılar baş gösterir. Çünkü güven bütün ilişkilerin bel kemiğidir. Şeytan ümmetin arasındaki dayanışmayı birlik ve beraberliği bölmek için Müslümanları birbirlerinin eksikleriyle meşgul etmiştir. Bu da maalesef Müslüman toplumu paramparça etmiş, güç kaybına sebep olmuştur. 2. Başkalarının kusurlarıyla ilgilenme hastalığı ürüyen türdendir. Bu haramın hemen akabinde gıybete bulaşır. Rabbimiz bu hakikati, birbirinizin kusurunu araştırmayın, biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin, biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı, İşte bundan tiksindiniz değil mi, buyruğuyla belirtmiştir. Dikkat edilirse ayetin öncesinde kusurları araştırmamı emredilmiş, hemen akabinde gıybet konusuna yer verilmiştir. Pratik de bu hakikati doğrulamaktadır. Genellikle gıybet yapan insanlara gıybet yapmaması gerektiği hatırlatıldığı zaman biz kardeşimizin hatasını ıslah etmeye çalışıyoruz, yoksa gıybetin haram olduğunu biliyoruz diyorlar. Şeytanın tuzaklarına karşı cahil olan insanlar gıybeti sorunları çözmek olarak isimlendirseler de Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem tanımladığı üzere gıybet, kardeşinde olan bir vasfı konuşmaktır. 3. Başkalarının kusurlarıyla ilgilenen insanların en büyük problemi kendi kusurlarında ve yapması gereken görevlerinde gevşek ve gafil olmalarıdır. Zunluni Mısri şöyle der. İnsanların ayıplarına gözlerini diken kimse kendi hatasını görmez. İlgi ve alakasını cehennemden kurtulmaya ve Firdevs cennetine kavuşmaya yönelten kimse dedikodudan uzak kalır. İnsanlardan kaçan kimse onların şerrinden emin olur. Kim de sahip olduğu nimetlere şükrederse Yüce Allah ona olan nimetini arttırır. Kendi sorunları ve sorumlulukları ile ilgilenmeyenlerin asıl sorunları kalbindeki İslam ve imandadır. İslam'ın güzelliği, imanın lezzeti, kendisini ilgilendirenleri dert edilmesi ve onunla meşgul olmasına bağlıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi İslam'ın güzelliğindendir. Kendi ayıbını görüp insanların ayıbını görmeyenlere ne mutlu. Miskin olduğu halde Allah için alçak gönüllü olanlara ne mutlu. Helalinden kazandığı bir malı infak edenlere ne mutlu. İlim, hinim, hikmetle beraber oturup kalkanlara ne mutlu. Sünnete uyup bidatlere sapmayanlara ne mutlu. 4. Başkalarının kusurlarını araştırmak münafıkların özelliğidir. Müslüman, kardeşi için ikinci el mesabesindedir. Ondaki hatalar konusunda ona nasihat eder, emir sahiplerinin ilgilenmesini ister, o sıkıntısıyla alakalı kitap okumasını sağlar. Bu şekilde onun hatasını izale etmeye çalışır. Onun kusurlarını araştırmaz, ulu orta her yerde kardeşinin hatasından bahsetmez. Fakat münafık, Müslüman kardeşi için musibettir. Müslümanların hatalarını, açıklarını gözlemler ki eline bir fırsat geçtiğinde bunu fitne konusu yapsın. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıkları toplamış onlara şu uyarılarda bulunmuştur. Ey diliyle Müslüman olup da imanın kalbine girmediği topluluklar! Müslümanlara eziyet vermeyin, onları ayıplamayın, onların gizli kusurlarını araştırmayın. Çünkü hiç şüphesiz Müslüman kardeşinin kusurlarını araştıran kimsenin Allah da kusurlarını araştırır. O kimin kusurlarını araştırırsa, evinin içinde olsa dahi onu rezil eder. Değerli kardeşim, Kardeşimizin kusurlarını araştırmanın zararı veya onun kusurlarını örtmenin bize olan faydası nedir? Kişi Müslüman kardeşinin kusurlarını araştırmaz, onun kusurlarını örterse, Allah da o kişinin kusurlarını araştırmaz, dünya ve ahirette onun hatasını bütün insanların içinde örter. Fakat kişi kardeşinin kusurlarını araştırır, bunu gündeme getirirse Allah da onun kusurlarını araştırır ve onu dünya ve ahirette bütün insanların içinde rezil eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Her kim Müslümanın kusurunu örterse Allah da dünyada ve ahirette onun kusurlarını örter. Şüphesiz Müslüman kardeşinin kusurlarını araştıran kimsenin Allah da kusurlarını araştırır. O kimin kusurlarını araştırırsa, evinin içinde olsa dahi onu rezil eder. Değerli kardeşim, İnsanların kusurlarını araştırmanın tehlikesini ve haram olduğunu öğrenmiş oldun. Şeytan seni bu harama çekmeye çalıştığında hemen aklına kendi günahların, kendi ayıpların gelsin. Ben bu günahımın hesabını Allah'a nasıl vereceğim ki başkalarının sıkıntılarıyla meşgul oluyorum? Peygamber bile Allah'a vereceği hesabı düşünürken, kızı Fatıma'ya, Ey kızım Fatıma, benim sana faydam olmaz, bana güvenme diye nasihat ederken ben kendi günahlarımdan nasıl bertaraf olurum diye kaygılandığını ifade etmektedir. İşte başkalarının günahları ve hatalarıyla uğraşanlar kendi kusurlarından ve sorumluluklarından gafildirler. İnsanoğlu hata yapmaya meyilli yaratılmıştır. Değerli kardeşim, hepimiz günaha, hataya meyilli olarak yaratılmışız. Kalp hem takvayı hem de hücuru barındırıyor. Bu hatayı kimi zaman sen, kimi zaman da Müslüman kardeşin yapmaktadır. İnsanoğlunun hata yapabileceği inancına sahip olmak önemlidir. Çünkü hata kabul etmeyen insanlar içerisinde bulunduğu toplumda birilerinin yanlışı olduğu zaman bunu anlam verilmeyen sorun haline getirmektedirler. Örneğin Müslüman kardeşinin çok şaka veya yalan söyleme problemi var. Her insan hata yapabilir, yanlışı olabilir düşüncesine sahip olmayan dört dörtlük bir topluluk hayalini kuranlar o Müslümanla kardeşlik ilişkisini kesiyor, bu insanların ümmetten uzaklaştırılmasını talep ediyor. İşin daha tehlikeli olan boyutuysa o hatayla içerisinde bulunduğu grubu eleştiriyor ve sonuç olarak o toplumdan uzaklaşıyor. Bu metot yanlış ve sünnette yeri olmayan bir metottur. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sahabisi arasında hırsızlık yapan oldu. Borç alıp ödemeyen oldu. Hatta zina yapan, içki içen bile oldu. Sahabelerden biri içki haram kılınmasına rağmen bırakamadı. Hel içtiğinde Allah Resulüne getirildi. Peygamberimiz ona Allah'ın belirlediği had cezasını uyguladı. Artık bu sahabe çok içki içtiğinden dolayı himar diye isimlendirildi. Birçok sahabenin buna benzer hataları oldu ki bu hatalar üzerine ayetler indi ve hadisler söylendi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk etapta bu sahabeleri İslam toplumundan uzaklaştırmadı. Burada sözümün yanlış yere çekilmemesi için şunu izah etmek isterim. Allah Resulü'nün cemaatinin içerisinden Ka'b bin Malik gibi insanları uzaklaştırdığı, kalbi hastalıklı olan, münafık olan insanlarla iş yapmadığı, Bedir'de müşriklerin safında yer alanları ve anlaşmalarında hainlik yapanları öldürdüğü olmuştur. Benim konum ve anlatmak istediğim bu değildir. Bazı sahabeler, çok içki içen sahabeye lanet okumaya başladığında Allah Resulü, ona lanet okumayın, o Allah ve Resulünü çok seviyor diye tepki koydu. Allah Resulü onları ilk olarak ıslah etmeye çalıştı. Tabi ki ıslah programına uymayan, kendi bildiğini okuyanlara da gereği gibi muamele etti. Fakat bugün ümmet içerisinde kendi hassasiyetleriyle Müslümanları değerlendiren, ıslaha başvurmadan hatasıyla kardeşine muamele eden ve kardeşini dinden ve davadan nasibi olmayan insanların bakışıyla vasıflandıranlar vardır. Bu yaklaşımla hareket ederek hem kardeşiyle hem de ümmetle ilişkisini kesiyor. Böyle bir usul ne peygamberde sallallahu aleyhi ve sellem ne de onun sahabesinde ne de selef imamlarında görülmüştür. Değerli kardeşim, yukarıda da belirttiğim gibi Allah bizleri günaha meyilli yaratmıştır. Kendimiz hataya bulaştığımızda tövbe ederiz. Kardeşimiz hata yaptığı zamansa usulümüz şu olmalıdır. A- ıslah etmeye çalışacağız. Bunun için ayet ve hadisler ışığında nasihat edeceğiz, bununla alakalı sohbet dinleteceğiz ve kitap okutturacağız. B. Emir sahiplerine durumu aktaracağız. Onun sözünü dinlediği, itaat ettiği emir sahiplerinden de onun ıslahı için yardım talep edeceğiz. C. Onun bu hatasını ne başkasından dinleyeceğiz ne de başkasıyla paylaşacağız. Bu gıybet ve zulümdür. D. Asli imana taalluk eden bir konu olmadığı müddetçe hatasıyla kardeşimize muamele etmeyeceğiz. Hatalı olduğu alanda tepkimizi koyacak ancak kardeşliğimizi kesmeyeceğiz. Örneğin kardeşimizin ticaretinde problemi varsa o kardeşimizle ticaretimizi bitiririz. Kardeşliğimize, ona olan sevgimize bunu yansıtmayız. Rabbim bizleri kardeşlik nimetine sahip çıkanlardan, onun şükrünü eda edenlerden kılsın. Kardeşlerimizin hatalarında onlara el uzatan ve yardımcı olan kullardan eylesin. Allahümme amin. Davamızın sonu alemlerin Rabbine hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 43. sayısında yayınlanmıştır.